Bismillah. Elhamdülillah. Selamun Bugün bayramdan bir gün önce yani Arefe. Bununla alakalı inşallah size birkaç dakika bir hasbihal edelim. Hem de yapmamız gerekenleri, unuttuklarımızı hatırlatalım diye dikkatinizi celbedecek. Birkaç konuyu hatırlatacağım. İnşallah hayırlara vesile olur. Efendim biliyorsunuz ki bazı şeyleri sırf komşular alışverişte görsün diye yaparız. Veya protokol denen 23 Nisan'da 19 Mayıs'larda çocukların, gençlerin, zamanında bizler de yaşadık, birileri görsün diye yaptığımız Alışkanlıklar olur böyle, içi boşaltılmış. Kurban bayramı onlardan bir tanesi olmasın. Şimdi bizler namazı kılarken, namazın bildiğiniz gibi hem sağlığımıza, vücudumuza da faydaları var. Zekat veriyorsunuz zekatın insanların sosyal sosyalleşmesinde de çok faydası var, yardımlaşmakta. Ama biz bunlar için mi yapıyoruz? Hayır, emir olduğu için yapıyoruz. Kurban bayramı da sadece et kesme, kaç kilo benim hisseme et düştü, veya kıymalık ne kadar ayırmam lazım demek olmadığı gibi sadece yoksullara et dağıtımı yapıldığı bir bayram da değil, bir zaman dilimi de değildir. Bunun arkasında bir şeyler olmalı illaki. Yani bayram nasıl ki Ramazan bayramı geçmişte şeker bayramı olarak ad başlandıysa kurban bayramı da sadece et kesimi ve bu kesilen etlerin dağıtılması olmamalı. Kardeşlerim şu arkamda gördüğünüz hayvanlar bir mucize eseri geldi. İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüya ve Allah'ın emrinden sonra bıçağın altına yattı ve beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Hemen onun sonrasında da Hacer annemiz ne yaptı? Eğer sen bizi burada bırakacaksan, ''Bu emir Allahu Teala verdiyse yoluna gidebilirsin.'' dedi. Burada hem sabrı görüyoruz, hem teslimiyeti görüyoruz. Ve bunlarla beraber Allah'ın daha bilemediğimiz nice ibretlik hadiseleri var. O yüzden bunun altında yatan hikmeti araştırmak lazım. Yani bugün biz bunu pek yapmıyoruz. Sadece gördüğümüz şeylerle ilişkilendiriyoruz. Ha, bayram geldi, bayramda anneyi, babayı arayayım. Et kesmem lazım, kurbanlığı nereden alacağım, kaç kilo et çıkacak bundan veya kime dağıtmalıyım? Evet bunlar da düşünülsün ama bunun öncesinde biz Allah'a kendimizi kurban edebiliyor muyuz? Allah'ın yolunda, O'nun dini üzere yaşamak için bazen evladımıza kıymamız gerekiyor. Ona şiddet göstermemiz değil ama mesela namaza kaldırmamız gerekiyor. Kıyamıyorum diyoruz ya, ya İsmail aleyhisselam, Babası tarafından neredeyse kurban edilecekti allah Teala, imtihan oldu. Yine mesela o Hacer annemiz, oğluyla beraber kaldı. Kuş uçmaz, kervan geçmez yerde. Açtılar, susuzdular. Zaten bildiğiniz için tekrar etmek istemiyorum. Zaten orada bir su çıktı biliyorsunuz. Allahü Teala'nın bir mucizesi oldu onlara. Safa ve Merve arasında gidip geliyoruz ya, Umre ve Hac görevlerinde, onu da hatırlamak lazım Kurban Bayramı'nda. Evet toparlayacak olursak kardeşlerim kurban kesmek, et dağıtmak, kavurma yapmak, mangal yapmak veya bunu sadece bir tatil addetmek doğru değil. Gelin biz bugün Allah'a iman noktasında kendi evlatlarımızı, kendi nefsimizi, isteklerimizi, arzularımızı hayır Rabbim böyle istiyor diyerek o isteklerimizi kurban edebiliyor muyuz? Kurbiyetten Yakınlaşmaktan bahsediliyor. Allah'a yaklaşabiliyor muyuz? Onu biraz daha düşünelim. Bu duygularla bayramınız mübarek olsun. İnşallah bundan sonraki bayramlar zulüm diyarlarında çocuk mutluluk seslerinin geldiği bayramlar olur. Şu an bu bayramı bayram tadında yaşayamayan çok kardeşimiz var. Rabbimiz Celle Celaluhu onlara muzaffariyetler nasip eylesin. Onların da yüzü gülsün önümüzdeki bayramlarda inşallah güzel haberler alalım. Bombaların altında, beton binaların efendim patlatıldığı altında böyle yerleşim alanlarında üçer beşer metrelik yerlerde çocukların yaşamaya çalıştığı Suriye gerçeği de var. Gelin onlar için de bu bayramı hatırlamış olalım. Aman dikkat bayramlaşırken büyüklerimizin uyarıları var. Sakın çok fazla yanaşmayalım. Kontrollü bir şekilde Birbirimizle selamlaşalım. Eğer gerekiyorsa hiç musafa etmeden telefonla, görüntülü aramayla bayramlaşmaya devam edelim. Evet şimdi siz bunları tabi izlerken, dinlerken bir yandan da hazırlık yapıyorsunuz biliyorum. Temizlik vesaire son safhalarıdır. Yarın nereye gidilecek, ne yapılacak? Az önce bahsetmeye çalıştığımız gibi aman dikkat edin. Görüşürken illa tabi görüşülecek biliyorum. Öyle hele köyde vesaire. Musafağa etmeyelim. Ee, e eğer edeceksek de ne olur? Çok kısa olsun bunlar. Çünkü bu bayramı bayram tadında geçirmek var. Yetkililerin bizlere tavsiye ettikleri gibi. Bunu zehir etmeyelim. O zaman sizlerle anlaştık. Bu bayramda daha önce düşünmediğimiz kadar bu bayramın, kurban bayramının benim için önemi nedir? Bunu birkaç dakika da olsa o kurbanları kesmeden Bayram vakti gelmeden düşünelim inşallah olur mu? Hepinizin bayramın mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İnşallah ibadetlerimize, teşrik tekbirlerine özellikle devam edelim. Ve bayram gecelerinin çok özel geceler var biliyorsunuz. Duaların makbul olduğu, o gecelerden olduğunu unutmayalım inşallah. Allahü Teala yaptığınız ibadetleri, kestiğiniz kurbanlarla beraber kabul buyursun. İnşallah nice, Bayramlar görelim hep beraber sıhhatle, huzur ile. Hayırlı bayramlar efendim. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatühü.